Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Fatma Öze teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçak απι δι μηδενη χη κι ζωδι οπιοστιρε χι την ادی με μια μαθια με ναφι οπιοστιρε χι την ادی μη με μια μαθια με ναφι kisli ya rapido namugle kanis izoi timidene kisli ya rapido Merhabalar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün de canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, yayın masasında Selahattin Çolak. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Programa konusunu 1912'de yayınlanan Konstantin Teotokis'in aynı adlı romanından alan 1983 yapımı Aşkın Bedeli filminden bir Eleni Karahindru şarkısıyla başladık. Paralyas'ın şarkısı. Film 1900 yılında Yunanistan Korfu'da yaşanan bir aşk hikayesini anlatıyordu. Şimdi bu filmden aynı şarkının Dimitriya Gagliani yorumuyla programa devam etmek istiyorum. Müziğini Eleni Karaindrou'nun yaptığı şarkının sözlerini Tonya Marketaki yazmış. Şarkıda Gagliani aşk için bir bedel yok. Kim satıyor? Kim alıyor? Bedelini kim belirliyor? Seven herkes bedelini ödeyebilir. Sadece bir bakış, biraz sevgi. Hayata tat katmak için. Aşk için bir bedel yok diyor. Dinliyoruz. Timetis Agapis Ποιος στην εργασία, ποιος αγοράζει, ποιος την εβγάζει στο σφυρί; Ποιος στην εργασία, ποιος αγοράζει, ποιος την εβγάζει στο σφυρί; Μέχεικι ζωή ό πιος σττη λέχει τη με μια μαάτιια μεαφύλή ό πιο στη δέχι την, έχει, την έδινει, με μια μαάτιια Δεν εχεις λύγια να μου γλιτικανεις τη ζωή; Ή μη μηδένα... 1983 yılı yapımı Aşkın Bedeli filminden Eleni Kreindru şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Sırada bir bir ardına iki şarkı var. Önce Rini ve ardından Mona Hikitira. Radyoda Babil'den sonra da bugün 24 Ocak 2012'de hayata veda eden Yunan yönetmen Theo Angelopoulos'un anısına Eleni Karahindru'dan seçtiğim şarkılar dinliyoruz. 1941'de Yunanistan'da dünyaya gelen Eleni Karahindru'yu özellikle Angelopoulos filmlerine yaptığı unutulmaz müziklerle tanıdım işte müzik eğitimine piyano ile başlayan ardından etnomüzikoloji ve orkestrasyon çalışan Eleni Karahindru tiyatro ve film müzikleriyle ilgilenmeye başladığında işte kendi deyişiyle görüntüler ve hareketler arasındaki ilişkiyi duyguları ifade etmek için önünde yeni bir alan açtı ve böylece kişisel tarzını geliştirmeye başladı. Karahindru 1984-2008 yıllarında Teo Angelopoulos'un son 8 filminin müziklerini yaptı. İşte bu dönem boyunca film projelerine hemen her zaman ilk girip en sonuna kadar kaldı. İşte yönetmenle tüm yaratım ve kurgu sürecinde çok yakın çalıştı. Karayndru bu işbirliğini şöyle anlatıyor. İşte Angelo çok hissedip az konuşan bir adam. O nedenle bu o nedenle filmde sözlere dökülmeyecek şeyleri ana, anlatabilmem için onun işinin temelinde yatan fikirleri kavrayabilmem çok önemliydi. İşte bazen senaryo yazılmadan bile önce ben ana temayı bul Olurdum. Film ve müzik eleştirmenleri Eleni Karahindro'nun filmlere yazdığı müziklerin film müziği kavramının ötesine geçtiği konusunda hemfikirler. İşte onun müziğinin filme eşlik etmenin veya filmi güzelleştirmenin ötesinde filmi tamamladığını söylerler. İşte yazar Nikos Trianda Filides müziğinin Angelopoulos'un uzun planları kadar kapsamlı olduğunu belirterek... ...onun sürekli varlığı lirizmin altında yatan derin maneviyatı ortaya çıkarır diyor ve... ...bu müziğin yarattığı yeni vizyonlar ve fikirlerle insanı hem yaraladığından hem özgürleştirdiğinden bahsediyor. Kara Endro'nun müziği içindar anlamıyla... Film müziğinden ziyade doğası itibariyle sinematik etkiye sahip müzik demek mümkün. İşte dinleyicilere kurgulayacakları hikaye konuları veriyor. Seslerle ince ince manzaralar resmediyor. Bazen de bir şarkı mırılda, mırılda atıyor. 1983 yapımı Aşkın Bedi filminden şimdi bir şarkı daha dinletmek istiyorum. Monahi Violi yine Dimitriya Galianiden dinliyoruz. Sinema tarihinin ulusî bakışı, sonsuzluk ve bir gün kumpanya, Leyli'nin geciken adımı, işte arıcı ve puslu manzaralar gibi baş armağan etmiş sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden. 77 yaşındaki Yunan yönetmen Angelopoulos, Pire Drapetsona otoyolunda gayri resmi üçlemenin Ağlayan Çayır ve Zamanın Tozu filmlerinden sonra... ...üçüncü ve son filmi olan Öteki Denizi için kurulmuş film setinde bir polis motosikletinin çarpması sonucu ağır yaralanmış, işte ambulansla... Yakınlardaki bir hastaneye götürülmüş ve yoğun bakımı alınmıştı. İşte angiolopilos tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 24 Ocak 2012'de hayata veda etmişti. Angelopoulos göç ve mültecilik meselesini yapıtlarında başat konu olarak seçmişti. İşte bir söyleşide göç ve diaspora yurtlarından kovulan mülteciler, sınırları aşıp sığınak arayanlar işte bunlar zamanımızın en yakıcı toplumsal meseleleri arasındadır diyordu. Ona göre sınırlar ortadan kaldırılması gereken kötülüklerdi. Yaklaşık 40 yıl süren sinema kariyerinde tatbikat, 36 günleri, işte Kumpanya, Avcılar, Büyük İskender, Kitere'ye yolculuk, Arıcı, Pustu, Manzaralar, Leyli'nin Geciken adımı, Ulus'un Bakışı, Sonsuzluk ve Bir Gün, Ağlayan Çayır ve Zamanın Tozu gibi yapıtlara imza attı Angelopoulos. O da tüm diğer ilgili çocuklar gibi ölü taşları okşayarak büyüdü. İşte filmlerinde mitolojiye göndermeler yaparak o uzak geçmişi bugüne taşıdı. Özellikle tüm zamanların en büyük gezgini Odiseus'a yapılan atıflar birçok filmde hissediliyordu. Örneğin en çok sevdiğim filmi olan Kitria Yolculuk aslında Ulysses'in Penelope'un hikayesidir. Şimdi bu filmden bir Eleni Karahindru şarkısı dinletmek istiyorum. Kitria Yolculuk şarkıyı Yorgos Dalaras seslendirecek. Δεν βρίσκει γιατριά στη λύσμονια, χάνεται στα γιασιμές αστοβοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι της τη δημι να fani helasim Βαγιάπληγι, βακιάμε στην ψυχή, κι όλο περιμένει πάλι τις να ξαναραθεί. Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί, θαλασσινό πουλί 24 Ocak 2010'da hayata veda eden Yunan yönetmen Theo Angelopoulos anısına Eleni Karaindrou şarkısı dinledik. Yorgos Stalar'a seslendirdi. Angelopoulos film çekimlerini hep gerçek mekanlarda yap işte hiç stüdyo kullanmadı. İşte çıplak manzaralar, karanlık gökyüzü, yağmur, işte soğuk bir hava, hüzün. Eleni Karahendron'un müzikleri, bu Angelo kamerasının uzun, karmaşık ve zarif hareketlerle yakıldığı görüntülerle birleşince sinema bir eğlence aracı olmaktan çıkıp gerçek bir sanat yapıtına dönüşüyordu. İşte Yunan sineması daha başka birçok yönetmen çıkardı. Ne bileyim işte Kakoyannis gibi, Konduras, Bulgaris gibi ama yaklaşık 30 yıl boyunca Yunan sineması Angela Brooks'la anıldı, işte sinema tarihinde klasik tanımını onun kadar yakışan çok az yönetmen olduğunu düşünüyorum. Yani bana göre Çağdaş Sinemanın en önemli yönetmeniydi. Bir söyleşi de sinema ile tanışmasını şöyle anlatıyordu. Sinemayla ilişkim tıpkı bir kabus gibi başlamıştı 1946 ya da 47 yıllarıydı tam olarak hatırlamıyorum savaş sonrası yıllar işte birçok insanın sinemalara akın ettiği yıllar. Biz çocuklarınsa gişenin önlerinde oluşan uzun kuyrukların arasından sıvışarak balkonun sihirli karanlığında kaybolduğunu hatırlıyorum. O yıllarda çok film izledim ama hatırladığım ilk film Michael Curtis'ın oynadığı Kirli Yüzlü Melekler filmiydi. Filmde kahramanın iki muhafızın kolları arasında elektrikli sandalyeye doğru getirildiği bir sahne vardır. İşte onlar yürüdükçe gölgeleri de duvarda büyür sonra birden bir çığlık duyulur ölmek istemiyorum. Bu çığlık uzun bir süre rüyalarımdan çıkmadı. İşte sinema hayatıma böyle girmişti duvarda gittikçe büyüyen bir gölge ve bir çığlıkla. Angelo Plus söyleşinin devamında filmlerine esin kaynağı olan olaylardan ve sanat disiplinlerinden de bahsediyordu. İşte şöyle söz ediyordu. İşte çok erken yaşlarda yazmaya başladım. Yakın tarihin gürültülü ve duygusal olaylarının bende çalkantılar yarattığı bir dönemde. 1940 yılında savaşın sirenleri, Alman işgal ordusunun terk edilmiş Atina'ya girişi, ilk sesler, ilk görüntüler. Sonra 1944 yılında iç savaş, kıyımlar... Babamın ölüme mahkum edilişi, boş bir alanda binlerce ölünün arasında babamı ararken annemin baba, bana tutunan ve tir, tir titreyen elleri. Çok uzun zaman sonra çok uzaklardan ondan bir haber almamız yağmurlu bir günde eve dönüşü. İlk öyküler, görüntüyü arayan kelimelerle ilk temas. O zamanlar pek farkında değildim, nedense uzun zaman sonra anladım. İlk senaryomda bu kelimeleri kullanınca, kelimeler şöyle dökülüvermişti. Yağmur yağıyor. Bizim zamanımızda Homeros ve eski trajedilerin şiirleri okul müfredatında bir hayli yer alırdı. İşte eski mitolojiler üzerimize çökerdi ve biz de onların üzerine çökerdik. Anılarla dolu topraklarda yaşıyoruz, eski taşların ve kırık heykellerin üzerinde. Bütün çağdaş Yunan sanatı bu ortak varoluşun izlerini taşıyor. İzlemiş olduğum yolun, almış olduğum derslerin, düşüncelerimin bütün bunlardan ilham almaması imkansızdı. Şairin dediği gibi bir rüyaya bu rüyaya daldıkça bunlar da rüyadan çıktı. Öyle ki hayatlarımız bile bir bütün oldu. Onları birbirinden ayırmak zor artık. Erken yaşlardan itibaren edebiyat ve şiirle olan ilişkin beni dil, estetik ve modernizm üzerine olan bütün araştırmalara yaklaştırdı. İşte Daha sonra 60'ların başından itibaren Paris'te politik hareketliliğin arttığı günlerde Aristo'nun dramatik sanat tanımını bir noktaya kadar çürütmeyi başaran Brecht'in epik tiyatrosu benim için bir dayanak noktası olmaya başlamıştı. Angelopoulos da tıpkı Onat Kutlar gibi hukuk okurken bir anda yola çıkıp kendisini Paris'te sinemanın peşinde koşarken bulmuş, işte 68 öncesi öğrencilerin isyancı özgürlükçü ruhunu yaşamış, Paris'te sinema okumuş, yaşamını idame ettirebilmek için Fransız Sinematekin'de yer göstericilik dahi yapmış. Yunanistan'a dönüşünde Solcu Demokratik Değişim dergisine sinema yazıları yazmış. İşte 1970'te bir grup arkadaşıyla sakinlerince terk edilmiş, çürüyen bir ülkeye ağıt olarak tanımladığı ilk uzun filmi tak, tak, tatbikatı çekmiş. Söyleşiden okumaya devam etmek istiyorum. Sonra ilk filmlerim, yolculuk, sınırlar, sürgün, insan yazgısı, ebediyete dönüş. Bütün saplantılarım filmlerime girer ve çıkar. Tıpkı bir orkestra enstrümanlarının müzeye girip çıkması, tekrar duyulmak için sessizliğe bürünmeleri gibi. Saplantılarımızla uğraşmaya mahkum edilmişiz. Aslında tek bir film çekiyoruz, tek bir kitap yazıyoruz. Yani aynı tema üzerine varyasyon ve fügler. ...yani ben de Balkan göçmeni bir aileden geliyorum... ...işte her iki dedemin ailesi de... ...geçen yüzyılın ilk çeyreğinde... ...Üsküp'ten ve Kırım'dan Anadolu'ya göçmüşler... ...yani Angelopoulos'un... ...filmlerini izlerken... ...yurt diyebilecekleri bir yer arayan... ...yerinden sürülmüş bu insanların... ...yani atalarımın yaşadıklarını... ...daha da çok duyumsuyorum... ...Angelopoulos karakterlerinin... ...tümü göçen, yolda olan insanlardı... ...işte o da Sonsuzluk ve Bir Gün... ...filminin kahramanı şair gibi... Yani ki bu şairin hayatı Angelopoulos'a benzetiliyor. Hayatının sürgünde geçtiğini ifade ediyordu. Belki de en çok bu nedenlerle Angelopoulos her zaman en sevdiğim sinemacı oldu. Şimdi Sonsuzluk ve Bir Gün filminden iki Eleni Karahindru şarkısı, bestesi dinletmek istiyorum. Önce By the Sea ve ardından Eternity Time. Angelo Sonsuzluk ve Bir Gün filminden iki Eleni Karandru bestesi dinledik. Angelo Plus az önce okuduğum söyleşisinde film çekimi aşamasında şöyle anlatıyordu. Film çekmeye başladığımdan beri hep aynı ekiple çalışıyorum. Onlar beni tanıyor, ben de onları tanıyorum. Hani yıllar geçtikçe de her biri benim ailem oldu. Çalışırken beni çok sık sinirlendiriyorlar ama onları görmeyince çok özlüyorum. Takıma yeni bir teknisyen dahil olduğunda sanki her şey ona bağlıymış gibi bir şüpheye kapılıyorum. Yeni gelenlerle çekim planları ve belirsizliklerim üzerine konuşuyorum. Bunca yıl geçti ama hala aynı heyecan, aynı belirsizlik, bizi bir araya getiren aynı istek, nefeslerimizi tutarak çekimin bitmesini beklemek. Seyahatler, gidişler, başı boş dolaşmalar, bir araba, fotoğrafçı bir arkadaşım sessizce arabayı sürüyor ve yollar. Sık sık hayatta kendimi dengede ve huzurlu hissettiğim yuvanın arkadaşımın kullandığı arabada yanında oturmak olduğunu düşünürüm. Açık pencere, geçmişe giden manzara. Görüntüler işte bu yolculuklarda doğar. Not tutmak zorunda kalmam. Siluetleriyle beraber doğarlar. Kendi renkleriyle, kendi tarzlarıyla, hatta çoğu zamanda kendi kamera hareketleriyle, kendi estetik dengeleriyle ve ışıklarıyla. Yüzlerce fotoğraf bellek görevini görür ama film çekilmeden de hiçbir şey bitmez. Filmin çekimleri esnasında her şey yeni gerçekliğine dayandırılarak yeniden üretilir. Oyuncular, talihli ve talihsiz beklenmeyen olaylar, ani fikirler... Şimdi Sonsuzluk ve Bir Gün filminden iki Eleni Karaindru şarkısı daha e, dinletmek istiyorum. Eo Angelopoulos çocukluğundan bugüne yaşam ve sinema serbiyonu anlattığı söyleşiyi şöyle bitiriyordu. İlk filmimi yaptığımdan bu yana neredeyse 30 yıl geçmiş. İşte Elliot'tan alıntı yaparak söyleyebilirim ki işte buradayım yolun yarısında. Tarihin öfkesiyle yıllarım geçti. Hala görüntüleri nasıl kullanacağımı öğrenmeye çalışıyorum. Her teşebbüsüm yepyeni bir başlangıç ve bir çeşitli başarısızlık. Başarısızlık çünkü yalnızca kendimizi ifade etmek zorunda kalmadığımızda öğrenmişiz demektir. Dolayısıyla her yeni girişim muğlak duyguların yarattığı bir karmaşıklığında yeniden başlangıcı demektir. Bastırılıp dizginlenemeyen duygular demektir. Kendini ifade etmeye çalışmanın baskısı demektir. Kaybettiklerini ve bulduklarını sonra tekrar kaybettiklerini ele geçirmek demektir. İyileşmek, benim sonum yine benim başlangıcım demektir. Şimdi Angelo Plus'un Ağlayan Çayır filminden bir Eleni Karaindrou bestesi dinletmek istiyorum. Angelopoulos son yıllarında gücün sadece sağı değil, solu da yozlaştırdığını, siyasetin sinik bir oyuna, siyasetçiliğinde bir mesleğe dönüştüğünü düşünüyor. Dünyada çoğu zaman insanın bir piyon olduğu büyük bir satranç tahtasına benzetiyordu. Bu nedenle giderek olayları etkileme ihtimalimizin de çok zayıfladığını vurguluyordu. Bugün yani benim gibi birçok insanın da geldiği nokta, üç aşağı beş yukarı bu, i̇şte kendimi hiçbir siyasi kampa ait hissetmiyorum artık. İşte bildiğimiz yöntemlerle siyaset yapma alışkanlıklarımızla olayları etkileme gücümüzün giderek sönümlendiğinde hissediyorum. Ama elbette ki bu umutsuz olduğum anlamına gelmiyor. Yani yaşamın her alanında her türlü şiddeti, erkek egemen dili, sistemi reddeden, işte üstencil, temsil demokrasi yerine yerel ve doğrudan demokrasiyi, katılımcılığı, çoğulculuğu, talep ve teşvik eden, doğayla barışık, adil ve gerçek anlamda özgür bir yaşamı, işte her türlü ırkçı, milliyetçi yaklaşımların çok ötesinde evrensel insanı savunan, işte ana fikrini özellikle 68 ruhundan alan yeşil düşünce ve yeşil siyaset, yani umudumu korumamı sağlıyor açıkçası Yani bir de mevcut sol siyasetin insanlar için giderek anlamını yitirdiği günümüz dünyasında işte hayatın açmazlarına içinden cevaplar arayan işte yalnız ve çaresiz insanlara cesaret ve umut aşılayan Sanatın sağaltıcı, değiştirici, dönüştürücü gücüne inanıyorum Şimdi yine Ağlayan Çayır filminden bir ezgi daha dinletmek istiyorum Genç Adamın Ezgisi Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün 24 Ocak 2012'de hayata veda eden Yunan yönetmen Teo Angelopoulos anısına Eleni Karayintur şarkıları dinlettim. Programın sonuna gidiyoruz. Yani Angelopoulos'un filmlerinin çoğu da ente bitmezdi. Yani sanki bir filmin son sözü bir sonraki filmin ilk sözü olurdu. Yaşadığı bu talihsiz kaza Angelopoulos'un sinemasını yarım bıraktı. Yani keşke hayat izin verseydi. Ve işte Ağlayan Çayır ve Zamanın Tozundan Sonra Üçlemenin Son Filmi olan Öteki Deniz'de tamamlanabilseydi ama olmadı. Yani bize de geride bıraktığım işte başka hayatların hüzünlü, dramatik ve büyüleyici hikayeleri görüntüleriyle avunmak kaldı. Programı Ağlayan Çayır filminin final sahnesinden müziklerle kapatmak istiyorum. Program destekçim Fatma Özze çok teşekkür ediyorum. İşte bu programı ve bundan önceki programları Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Hepinize müzikle ve sinemayla dolu dolu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Haftaya 16'da açık radyoda Babil'den sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle esen kalın. Muşiki. γιατί αυτός ο μικρός κάνει ακόμα και τα δέντρα να χορεύουν. Θέλω να παίξει για μένα. Αυτός ξέρει τι.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Fatma Öz'e teşekkür ederiz.